Zariyat suresi Mekke'den nazil olmuştur. Altmış ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla o tozutup savuran rüzgarlara, yağmur yüklenen bulutlara, kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki size vaad olunan.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 ne zaman o hesap günü diye sorarlar, o gün onların ateşin üzerinde fokur duyacakları gündür. Onlara tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini, işte gelmesi için can attığınız azap denilir. Ama müttakiiler bahçelerde, pınar başlarındadırlar. Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar